Bismillahirrahmanirrahim. kurban ile ilgili konular. Kurban kelimesinin kökeni kurbiyetten geliyor. Yakınlık anlamına geliyor. Bir kimsenin Mevla'ya yakınlaşması için kesi hayvana kurban deniyor buna da. Kurban her ümmette vardı kurban. Adem'in zamanında da Habil Kabe konusunda kurban ortaya koydular. <gülüyor> Habilin kabul edildi ve kabul edilmedi. Kurbanın tabi günü var. Hayvanın şartları var. Kesimin kuralları var. Bilhassa ortaklık meselesinde bu ince konuları bunlarda. Önce bakalım inşallah kurban nedir kesilmesi hükmü olarak. Her üdvü yettiği vacib ettiğini indi Hanife'de. Yalnız ebu Hanife, İmam-ı Azam'a göre kurban kesilmesi vacip oluyor. Tabi kimde şartta bulunursa onlara vacip oluyor. Bu tek yalnız müşriyet Ebu-i Hanife'i, göre. Ve inde ruma ve inde şafi'yi İmameyn'e göre, Ebru'si İmam'a göre ve diğer mesafeye göre ise Sünnet'ün müekkedetün, mekettir i Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir şey var mı acaba? Kur'an-ı Kerim, ayet-i kerimeler açıktır. Naz, zahidene bunlara. olmadan farz olur. Mesela, ekrümüs salah, namazı kıl, gibi bu fazla oluyor. Eğer Kuran-ı Kerim'de bununla ilgili bir işare deniyor. Açık değil de o mane gelebiliyor. O zaman tabii fazla olmuyor. kuran olan Kelser Suresi, kısa sürede Kelser Suresi, onu Mevlam büyüyü, Fes-i câb Fasali durabik'e <de> ve har O namaz kıl tabi. Önce müellim, halise mazitlerine kesir verdine buyuruyor. Sonra habib'e kesirini verdik. Tabi süre gömecen fazla. Kesirin şu anlamı var. Eni bunun yeri anlamı cehaleti ırmak, ırmak. Şimdi dünya suları birbirine benzer sular. Tabi cennet başka alem cennet muhteremler. Yani cennet hiç dünya benzemez. Farklı bir alem cennet. Bu kevser Rumanda tadı her şeyi farklı bir rumak. Bu Mevlamızın, Peygamberimize lütfü keremi, ümmetine tabi. Buna karşı ne gerekiyor? Şükür gerekiyor. Buradaki fesalle. Asıl kelime şalledir. Yani kıl anlamına geliyor. Burada fe de faile cezayı deniyor buna. Ceza faile. Yani ona şükür olarak namaz kıl. Buradaki namaz da bayra namazı anlamına geliyor. Li <gülüyor> rabbike namazı da Rabbin kıl kılmıran diyor. Buradaki lam yani buraya bir tek lamar var Rabbi ülkede, bu lamda çok inçelik var da böyle. Lamı tahsis yani, hasreten sadece namazı Rabbin için kıl, Rabbin için kıl. Venhar ve bir de deveni kubaret. et. Burda nahr geliyor, nahr göğüsten kesme anlamına geliyor. Tabi bu buradaki venhara kelimesi yani sözlük olarak nahirle, göğüşlü anlamına geliyor. Açıca kurbanlarına gelmediği için fakat burada bir dışarı olduğu için kurban vacip oluyor bu harifat sene göre. Kimlere vacip oluyor tabi Kur'an-ı Kerim? Ve diğer meselesi kimin sünnet oluyor. Allah küllü <gülüyor> hürrin Önce hür olanlara, kölelere tabi vacip olmuyor onlara. Kölelere hac da vacip olmuyor. Zaten zikkat vacip olmadığı için. Yalnız bir insan Allah korusun köle de olsa, esir de olsa, kişi mahkum da olsa namaz, oruç farzı yine Yani en şey dünyada tabi şu anda yok elhamdülillah, açısı yok yani böyle. E, kölelik yani köle hiçbir şey olmayan bir eşya gibi. Bunun gibi öylece. Bir insan köle bile olsa o namaz yine farz. Olur. Köle farz olabilir. Yani. Oruç da farz. Fakat kurbanı tabi farz olmuyor. Müslümin bir de Müslüman olması şart. Ee, bir gayrimüslim kimse ne kadar zengin de olsa hatta Kurban niyetini kurban da keste, et olur, kurban olmaz. Mukrimin bir de mukim olması gerekir. Mukim, yolcu olmaması gerekiyor. Kurban günlerinde, varın yani günlerinde mukim olması gerekiyor. Bu tabi Hanefi'ye göre, Şafi'ye göre ise, eğer bir insan durumu iyiyse, e, barem günlere yolcu da olsa, seferi de olsa ona süretmek de olmuyor şu afi mezhebinde. Hanefiye göre bir kimse kurban kesme günlerinde bugün gelecek inşallah sonra Hanefiye göre bir kimse kurban kesme günlerinde eğer yolcu olursa, seferi olursa ya da gittiği yerde 15 yıl az kalacaksa ona kurban vacip olmuyor muhtemelen. Ne kadar zeytin olsun. Neden vacip olmuyor ona kurban? Tabi zor zahmetli olur yollarda şurada burada onun için vacip olmuyor. Hatta bayramımız da vacip olmuyor. Cumada fazla olmuyor sefirlik işlere böyle. Ben koyuyorum bunlara da. Musi'nin bir de zengin olması gerekiyor. E, Tabi fakire de vacip olmuyor bu. Bu tabi zengin deyince acaba kimle kadar malı olsa zengin olur. Önce çok sorulan bir soru oluyor. İşte şurada borcum var. Bana vacibom deniyor. Borcum var. Her insan borcu olabilir. Yani bir insan zengin olsa olsun işte bir hesaftan bir şeyden mesela ekmek alır da para soru der. O da borçlar. Yani borç Boştan kalan mal, burası mümberacı. Şey. Boştan kalan mal. En büyük tüccar bile mal gelir hem para ödemez. Ödemeyi sonra yapacak. O da da borçlu. Ama ona karşılık çok büyük sebebi var. Demek ki borç müm değil. Boştan sonra kalan mal, ondan sonra kalan mal, nisaba mal ise, nisab belirli bir ölçü. Nedir bu da? Altın olarak. 80-90 gram arası bir altın yalnız zekatta kurbanda farklı oluyor bu nisabama yani altın gramı aynı gram aynı şu fark oluyor zekatta yalnız para altın gümüş ticare mal giriyor zekatta bir insan binek 3 tarabası olsun girmiyor birkaç evi olsun satı değilse zekata girmiyor buna. Evde 100 tane olsun üst üstüne buna zekat girmiyor bunlar böylece. Şey. Kurbanda, kurbanda zorunlu ihtiyaçtan fazla mal da giriyor. Mesela iki evi var. Biri kirada. Ya boş duruyor. O şey giriyor zengin sayılıyor kişi böylece. Bir de zekatta yüzden yıl geçmesi gerekiyor. Kurbanda böyle değil böyle. Bir kimse kurban günleri içerisinde elle böyle bir parayı geçerse, mesela arabası sattı bayramda. ele para geçti, oldu zengin o tarafa. Şafii Meslebe'ye göre ise, daha farklı onlara zenginlik. Bir kimse, Şafii Meslebe'ye göre bu konu, bir kimse, Kur'an bayram gününün içerisinde, kendisini, bir de ev hakkını geçirecek kadar yiyeceği varsa, Yiyecek varsa, parası olmazsa böyle. Bir de bir kuyu almaya gücü varsa ona kesmesi gerekiyor, sünnet oluyor çağ mezhebinde. Bir de akıl ve eğilinlik çağına ermek şart mı? Hanefi'den İmam Muhammed'e göre İmam Şafii'ye göre şart. Yani bir kimse, bir çocuğun malı olsa, çocuğu nasıl malı olur? Babası ölmüştür mesela, şimdi İslam hukukuna göre, şunu bilmesi beklenmez muhtemelen. Yani miras konusu, ta konu bu ama miras konusu çok ama çok hassas kul hakkına giren bir konu miras konusu. Hatta bir kimse öldüğü zaman hanımı hamile gebe olsa hanımı. Bu beklenmez. Beklenmez. Tabi eskiden kız meki onu bilmediği ne yapılmış? Belki payan ayrılıyor. Daha doğmadan da. acı etme. Canım, doğsun bakalım. Kulakına giriyor bu. Kulakına giriyor bu. Hanefi İhsan hukukuna göre dört mesele bu şekilde Demek ki mesela bir çocuğun babası öldü. Çocuğum 6 aylık. Bir sene yap yaşlanır öylece. Onun taksim edilir. Çocuğun malı ayrılır. Ayrılır. Çocuğun malı olsa da ona kurban vacip olmuyor İmam Muhammed'e göre. Yo Şafii'ye göre. Bir de akıl olmak şart. Mesela bir insan alo kalsın beynin özürlü. İşte babasından mal, mal çok kalmıştır. Ama beni Ona da hac da farz olmuyor. Kur'an'a vacip olmuyor ona böyle. Yani akıl, demek ki gerekiyor mu akıl? Yani daha doğrusu insanın insanı akla, akla bağlı. Akıl olmadı mı? katta kişiye namaza farz olmuyor. Akıl olmaya hatta. Bir insan ağır hasta olsa, artık yatalak kımdamıyor, eğer birinci varsa, birinci varsa, ama faz oluyor. Yaptığı yerde, başa ve yaslı koyar, aya kıbleye gelir, yani yüzü kibleye bakacak. Yaptığı yerden duvara bir tuğla bir mermer taşına düz bir şeye yaptığı yerin temin eder, ama yine koyacak, aklı varsa. Aklı yoksa Allah korusun, omana namaz var olmuyor. Kurmanda niyet de önemli. Bu yaşamadetleri in amal bin niyat. İn amali bin niyat. Ameller niyete bağlı. Bakın çok önemli adetler. Ameller yapılan işler ibadetler her şey niye bağlı? Niyete bağlı. Niyete bağlı bunlar. Bir gün bir altı yolcu gidelim yola bakıyor esne biriyle böyle yol boylarında su olurdu. Bir akarsuya bir oluk yerlerde, ağaçtan, tahttan, şundan, bundan böylece. Buraya bir yalak yaparlardı hayvanın içmesi için buradan böylece. Bir altı böyle bir su başlarına geliyor altını suluyor kendi su içiyor bakıyor ama vakti gelmiş apte olması gerekiyor, namaz olacak, kılacak. Ama atını bağlayacak yeri bulamıyordu. Ağaç yokmuş aradı, Şöyle bakıyor bakıyor, atını birine bağlayamıyor. Niyet ediyor, ben diye buraya gelince diyor, böyle güzel bir kazı getireyim, buraya bunu çakayım buraya da, atını buraya bağlar, rahat çapsın, alır. Bu kısa zaman yine oraya geliyor, bir de bir kazı getirmiş, kazı atını bağlıyor, ve abdusunu algılamazını kılıyor. Orada geliyor. Bundan sonra başka biri geliyor oraya. O da geliyor. Bak diyor Allah Allah. Buraya, kim bu kadar şakmış buraya? Hayvan buraya çarpabilir Tabi sürü atlı gelmiyor oraya. İnekler sürü de geliyor oraya böyle. Hayvan buraya çarpa Hayvan yaralanabilir. O atıyor bunu. Tekrar buraya geliyor bakıyor. Kadık orada böyle. Soru sürüyor. Atlı bunu diyorlar. Ona geliyor. Böyle böyle. Gidiyor, bir alem işte bunlar. Şimdi durum ne olacak? İkincisi sevap aldığınızda bak. İkincisi sevap aldığınızda. Niyeti neye göre? Bunun niyeti, atına bağlısın, abdestine alsın. Ve bunun hayvandan zarar gelmesin. Demek ki niyete göre, aynı iş, aynı fiil, iş tam zıddın oluyor böyle. Biri kalır söküyor, biri söküyor. Yani iş tam zıt, fiil zıt, ama niyete bağlı olduğu için ikisi oluyor alınan. Şimdi, kurumanda da, bir adet var, gelenek var, bir de ibadet niyeti var böyle şey. İşte bir adet, gelenek, alışkanlı diye kişi böyle bir o şeyle kesici kuvanlı et olmaz diyorlar. Ya yani yenir, besmen kesicisi yenir, ama siyaptan mahrum kalır, et olur böyle şey. Demek ki niyetiyle bunu oluyor, adetler, ibadete dönüşü olan niyetiyle. Kurban kesme vakti günü ne kadar sürüyor? Barın birinci güne başlıyor. Kurban bayramı başlıyor. Aileden zilçi ay ayı denir. Şu anda girdik zil Bu ayının onuncu gününe Kurban bayramı deniyor. Dokununcu gününe arese günü oluyor. Bir gün evvel de terbiye deniyor buna. Terbiye günü denemenecek. Bu, yani bu aya mahsubu terbiye günü 8. günü bayın arefe 9. günü 10. günü de Kur'an olmuş oluyor. Bu ayda çok önemli. Bir şey ayda. Çünkü Kur'an kelime geçiyor. Veleyyâdin açlın diye geçiyor. Veleyyâdin aşın 10 gece diye geçiyor. Veleyyâdin açlın 10 gece. Demek ki günü önemli, Burada gece daha yeni olduğu için böyle 10 günü çok kıymetli bu ayında. Neden kıymetli bu ay? İslam'ın bir şartı da hac. 5 İslam şartı, 1'e de hac yapmaktır. Hac bu ayda olduğu için. Olduğu için. Demek kurban kesme günü de ne yapıyor? Bahar'ın 1. gün başlıyor. Tulu fecir deniyor. İmsak vaktinin çıkmasıyla gidiyor kardeşim. Yalnız bir kimsenin bulunduğu yerde eğer bayramazı kılmıyorsa namazına kesilmesi gerekiyor. Eğer bir insan bulunduğu yerde, mesela Yelada, bir beş tane yerde oturuyorlar, hayvanlara falan bakıyorlar mesela, tabi orada bayramı kılmaz için onlar namazı beklemezler. Bayramaz'ı kıllan yerde namazdan hemen sonra başlıyor, kesin başlıyor. E, en tabii eftal bir gün kesin daha sevap. Daha eftal yani böyle. Bir gün kesin daha eftal böyle. Ama tabii büyük şeylerde çok yoğun oluyor. Sürekli gelenler fazla oluyor. Herkese tabii önce benimki olsun istiyor. Yani şu bir çıkayım diyor. Mesela işte bu şekilde. Bu da imkansız oluyor. Tabii zaman ısınmıyor bu da. Bu için Mevla buna izin vermiş üç gün. Hanefi'de üç gün veriyor. Birinci güne başlar. Gündüzleri ama. Gece mefru oluyor. Mefru geceleri, gün kesme kesmek gerekiyor. Bir insan birinci kesemedi. İkincini keser. Üçlüğünü keser. Ne zaman kadar? Güneş batıncaya kadar. Üçüncü günü güneş battığı anda yani akşam adına girdiği anda artık kurban çıkıyor. Yetişilememiş hayvan duruyor, kurban olmuyor artık. Olmadı. Ama şey olabiliyor, bir insan üçüncü günü, son günü güneş babaları önce kesebilse yeter. Yani yüzme parçalmak mühim değil o kadar. Teslimi sebep mesela beş dakika var diyelim. Hemen orada acil yoldan geldi. Bir şey oldu, hastası oldu. Hastaneye gitti tabi. Her şey olabilir. Olabilir. Kişi i̇şte üç gün paramın akşam üzere güneş batmadan önce yeter hemen bir kese dil değil mi? Kurbana girdi o taraflar. Kurbana girdi. Kesemesi ne olacak? Şimdi öyle kesemezse, artık o kesilmez hayvansa kurban olmaz ama. Onu can olarak sadaka vermesi gerekiyor hayvana. Canla vermesi gerekir ki. Onu kendin yiyemem bu sebebiyle. Ama kesti mi? serbest tabi. Şafii meseleleri göre 4. günde dahil kesmeye. 4. gün dahil çoğun meseminde. Hani 3 tanefide. İşte insan bu 3 gün içerisinde. Hani 3 gün içerisinde bir insan yolda olsa ona vacip olmuyor. hiçbir gün içerisinde. Yolda olduğu ya da gittiği yerde tabı az kalacak orada. 15'i e kalmayacaksa. yine ki şu da de oluyor. Ona kurban vacip olmaz. Bayanda vacip olma kanısına gidince tabii ki gidebilir. <gülüyor> Kurbanda hayvanlar. En başta kuyun gelin muhtemelen. Bir insan ortak kesmekten Koyun kefesi daha ertel dilimizde. E, günümüzde koyunlar biraz fazla yağlı oluyor ne hikmetse. İnsanlar belki, tabii istemiyor bunu yağlı, istemiyor bunu da. Yalnız koyun kesmek daha ertel. Yani, Kişi de olsun daha ertel kesmek. Hatta Gülü Aleyhisselam adetleri karayla bakan karayla yiyen karayla yürüyen en kıymeti bu koyunlarında. Kıra ile bakan gözleri kara. Kara ile yiyen ağzın ucu kara. Kara ile yürüyen ayakları kara. Bakın üstadım. Tabi bize bunun hikmetini bilememiz lazım böyle. Hani bu Resulullah mağfur böyle. Demek ki hayvanlardaki renk bile onların bile manevi kıymeti onların da böyle. Kıymeti var mı onların böyle? ile bakan gözü kara. Kara ile yiyen Ağzı kara, çenesi olarak kara. Karayla yürüyen. Keşi aynı şekilde. Sonra tabi sığır, manda ve deve. Bunlar eğil hayvanlar var. Bunların tabiatı, yapısı eğil hayvanlar bunlar. Bunlar kesiliyor. Bunları böyle şey. Kuyun keşi ancak bir kişi adına kesiliyor. Yani bir koç ne kadar iri de olsa, cins bir şey olsa, kümlete parası çok kıymetli olsa iki kişi bile kesemiyor bunu. Hani tek kişi kesiliyor. Kişi aynı şekilde. Sığırmanda deve birden yediye kadar. Yani tek şifte olabilir, fark etmeyebilir. böyle. Birden yediye kadar olabilir. Üç, beş, dört, altı, en son 7, 8 olmuyor yani. böyle. Büyük olsun, en yani sekize girilmiyor bana. Eti vahşi hayvanlar var mesela. Mesela geyik, hayvan. yerine Vahşi hayvan, o kriban olmuyor. Hatta bir kimse böyle bir vahşi hayvanı gövrükünü alsa, evinde bunu baksa, eğilleştirilirse... Yine bu kurban olmuyor. Onun tabiatı vahşi olduğu için, tabiatı vahşi olduğu için, tabiat değişmiyor. Yani huy, tabiat, bu değişmez bu kardeşler. Bir gün, bir Osmanlı Palaşan'ı hangi, unutayım, isim, hangisiyse, Ramazan'da tapılmış Alemleri Sarayı'nda sohbet ediyorlar, tabi dini sohbet, konu şu, Âlâk kuyu değişir mi, değişmez mi? Bu da şudan geliyor bu Kur'an'da. Yeni şeriden giriyor, Yeni şerirler ortaya giriyor. Yeni şerirler. Ona tabii değiştirme onlar. Yani zamanda bunlar acaba bozabilir mi bunlar? Diyorlar. Bu, bu oradaki alimler, Palaşanlar'ın da görüşü doğrusunda fetva veriyorlar. Âlâk değişir. Yani bir kuş bile terbiye edilebiliyor. İnsan değişir derden işlem biri bu karşı ki buna. Hayır diyor Sultanım, padişahım diye huy değişmez Yani yapmacık zorlama öyle biraz öyle görünür ama hem aslına dönüş verir. Tabi padişah bunu vermiyor bunu Şifet Paşa tek kaldı burada. Ya yani sır sen biliyorsun gibi. dağılıyor cemaat. Fazla emiyor kimse yakınlarına bu işte görevlilere bir kedi yavrusu bulun diyor. Kedi yavrusu. Bunu eğitin bunu diyor. Bunun başına gümüşten bir tepsi yapın. Baş otura gibi. Uyuk. Otursun bence. Bunun üzerine bir kahve konacak. Bir getirecek. İki kişi bunlar görevli. Tam bir ay kedi eğitiliyor böyle. Başta bir tepsi. Sonra üzerine fincan konuyor. Baş fincan konuyor bu şekilde. Kedi bunu eğitiliyor böyle. Bir ayda tam kedi eğitiliyor. Badaşı o aleme haber gönderiyor. Gerçi onu bir şey soracağım. Oturuyor. O yine soruyor padişaha. Efendinin değişti mi? Hayır değişmem Sultanım. Yine yani aynı şekildeyim. Peki diyor. İşaret yapıyor padişaha. Kedi geliyor. Kedi tabii kurdulmuş, altın afine koymuş boynunda, gerdan yapmış kendisine süslüp süslü. Böyle süslü, büyük bir adamla böyle kedi. Böyle bir yavaş, yavaş geliyor. Başına bir Gümüş teğfizcine bir tek kahve. Hemen geliyor, bu alim duruyor. Padişah bu aldı ya. Tabii şimdi anlıyor alim ne işte, düşünüyor padişahın. Gördün mü düşünüyor padişah bak kedi bile terbiye ediliyor. İnsan değişmez, insan bir değişmez mi diyor. Padişahım yani aşkım yine gelsem acaba kedi aynı iş yapar mı yine? E, Tabi yapar. Acaba kahve görünmüyorsa yani, aşkım gelsem diğer işte, gel yedir. Şimdi gidiyor bu alem Ersegü'ne. Tabi İstanbul oluyor bu olay. Eski ahşap evler. Her yerde biliyorsunuz para dolu o zaman Esna tabi. Gidiyor diye bir mahalleye gidiyor. Üçül yukarı. Kim hale bu fare bul, gelip bulursa diyor. Bana bir altın vereceğim diyor. Çünkü koşuyorlar. bir yakalımı götürüyor hemen böyle. Bana bir altın veriyor. Bunu bir kutuya koyuyor. kutu abi delmiş havam var. Böyle. Şimdi akşam oluyor. Abi yine aynı saatte, randu saatte gidiyor oraya. Yine padaşak tabi, yani padaşak başardık gibi böyle. Onurlu, gururlu oturuyor da. Bu da oturuyor bir kenara tabi. Yine emir veriliyor. Kedi geliyor yavaş yavaş. Kedi tam ortamına gelince, bir akutu çıkarıyor, açıyor kapı, atıyor. Fara tepeye atıyor. Fara, fara atlayınca, kedi atıyor fareye. Şincan bir tarafa, kahve bir tarafa, tepsi bir tarafa, Hepsi onu tehlikeli, yapıyor kedilerini yapmıyor. O zaman kardeşi evet Demek ki böyle diyor. Bu değişmiyor demek ki böyle. böyle. Şimdi bunun için yani bir kimse et yeneği bir vahşi hayvanı küçükken alsa, yavruken alsa, terbiyeyse, evlileştirilirse yoksa olmuyor. Onun tabiatı vahşi olduğu için. Olmuyor. Bir de bazıları Koroz falan kesiyorlar bazı şeylere. Mesela araba oluyor şimri alıyor da adak yapıyor. E, tavuk, horoz, kaz, hindi bunlar kurban edilmez, adak olmalı. Yani. Meclisi anıtı olduğu için bunlar tahriymen meklu, haram yakın meklu böyle. Olmazlar. Koyun kesi yaşın dolu olacağı bir yaşını Koyun yani tek koyun özel keçi değil. Koyun özel eğer bir koyun cins koyun güzel besense altayın doldurmuş 7 ilk basmak şartıyla iyi olursa kurulada bir atak olabiliyor böyle. Ama keçi olmuyor. Hani keçi olmuyor. Keçi olacak bu devler. Ee, Sığırmanda iki öyle dolduracak üçten gün olacak. Bu tabii kameri yıla göre bunlar ama 355 gündür onun yollar ona göre deve 5 işin dolduracak. 5 işin doldur, dolduracak bana. Bir de günümüze şu uygulama duy kulağımıza geliyor günümüzde. Şimdi bazı kimse mesela bir genç işe giriyor, iş sahibi oluyor, parası oluyor. Kurban vacip oluyor kendisine. Bu ne yapıyor? Mesela babası, fakir durumda babası, önce babamı keseyim, kendimi keseyim diyor. Bu yanlış muhtemelenler. Yani burada nasıl namaz herkese ayrı ayrı varsa, kurban da kim kurban kesmenin hesabına malumse, ona vacip oluyor. Yani. Babaya vacip olmuyor. Demek ki evin içerisinde evlenmişte dede var, baba var, büyüğü var, şu var. Hayır bunlar geçerli değil İslam'da böyle Evin içerisinde kimin kendine öz parası varsa kurbanın, nisabın, maalese onun kesmesi gerekiyor. Bir de bazıları şöyle diyor. Bazıları da, bir yıl kendine kesiyor, öbür yılda hanımına kesiyor. Bir ona bir bana diyor. Bu da olmaz yansır. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Hangisi kesecek? Bal kim o kesecek böylece. Mesela ertiye koca aile reçilir ama ancak geçiyor gidiyor böyle? Avucudan bir para birikmiyor böyle. E hanımda mesela altın mal varsa babası da almışsa o ise onun kesmesi gerekiyor. Yani evde öyle yaş yok erkek kadın ayrım yok İslam'da mal kiminse derler bir söz var Mühür kimde şeyb o derler böyle. Kim ise o kefesi gerekiyor böyle şey. Efendim mesela erkeğe deneyim ki üzerine vacip. Sen hanıma keseyim dedi değil mi? Boşu kaldı o. Öbürü ki aldı ki böyle. Boşu kalmış oluyor. Yanlış Şahir mezhebinde ben hatırlıyorum. Şahir mezhebinde e, sünnet-ü sünnet ayin deniyor. Yani herkese kesmemiz gerekiyor şartlara olanlara yalnız aile efradında şöyle kifayi oluyor şu nedir kifayi oluyor yani aile içerisinde aynı çatı altında oturan aynı kazan yemek yiyen aile içerisinde bir kişi kesti mi yeterli oluyor şafide ailesi kesti mi ailede kesti mi annem zengin mesela parası var oğlunun malı var ya yani kızın da Cem altını gümüşü var ona gerekmiyor şafisevinde ona da sünnetin kifaye. Yani bir kısmı yaptım mı yeterli olmuş olmaz bence. Ama Hanefi'de böyle diyor. Hanefi'de herkesin kendisi mükelleftir. Ortak kesme. Ortak kesme. Sığır malda deve. İdekişi dahi bunlara. Yalnız ortaklığın şartları var işte. Şartları var da. Hepsinden önce Müslüman olması şart ortakların. Ortodoks yer evet ismi Müslüman ismi olabiliyor. Bu inançsız kendisi mesela atayıştır. Bir de Allah korusun bu türler bana şöyle edelim. Bir kimse bir kimse yine Allah korusun diyorum. İslam'da zamanda kursa olan bir şeye söver hakaret ederse dine çıkıyor. Mürtet kafir oluyor Öyle insan var, Allah korusun dine seviyor mesela. Bir Müslüman dine seviyor. O anda derhal kafir oluyor mesela. Nikada gitti. O anda ölürse leş olduğu namazı kılınmaz. Beden yıkanmaz. Azmettim. Yani bir kimse Allah korusun mesela dine, imana seven, kitaba seven, böyle Kur'an seven kişi o anda derhal Böyle niyet yok bunda. Niyetine bağlı değil bunda böyle. Bir şeye bağlı bunlar. Ağzından çıktığı anda ağzından çıktığı anda dine, imana, işte Kur'an'a, kıbleye, camiye yani kutsal bir şeye süren kişi hatta sakala süren kişi bunlar. Sakal İslam'ın şiarıdır böyle şey. Sakala süren kişi ne oluyor? Hakaret kişi o anda derhal kafir oluyor. Dine çıkıyor böyle şey. Derhal ki da kafir oluyor böyle. O anda ölse cihannesini yıkanmıyor Kefende alınmıyor, namazı kılınmıyor. Çıkartılıyor böyle şey. Eğlesine nikahı boşalıyor. Ne yapacak? Önce ne söylemişse, ondan sonra geri alacak. Onu sarfı yapacak. Sonra tebih yapacak. Dikânı tazeleyecek. Ama yine gelecek muhtemelen. Şimdi ana kursun ortaklardan biri, böyle dini iman kişi ise işte hayvan tek can olduğu için ortağın biri olmadı hiçbir şey olmuyor. Bak muhtemelen. Böyle yani yedi ortak mesela, yedi altısı Hacı Hoca, tekma insanlar. Yani salih kişi, güzel insanlar altısı. Ama biri, dini yamanan seven, azı kişi. Araya girdi mi, kiminki olmuyor bu seferde. Ortak hepsinde Müslüman için olması gerekiyor. İkincisi, kurbiyet niyeti olacak. Kurbiyet. Yani ibadet niyetiyle katılacak bu ortaklığa. Mesela öyle kişi var ki öyle dini ilgisi yok. Abdestiz namazı kişi. Ne yapıyor? E, ben de gireyim de diyor. İşte suyu yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım, kıydırırım, buzluğa koyarım da. Yani, açı yerim bu şekilde. et. Hiçbir gün olmuyor böyle şey. Hepsinin niyeti kurbiyet. Allah' olacak. Hepsinin olacak hepsi niyeti kurban niyeti olacak böyle Yani birinin niyeti et niyeti ise, ise hiçbir olmuyor. Bir de ortakların da aynı payı olacak. Hep aynı payı olacak ortaklarında. Ben şey birini çevriyorum bir işlerinden. Biri şal koşmuş. Dört kişi gelme kesecekler. Bir diyor ki yarısı benim. Parası bol. Karsı üstünsün olsun böylece. Hicrin olmuyor muhtemelen bak. Ortakların aynı payı olacak. Aynı payı olacak böylece. Efendim işte ortakların birinin biraz durumu düşük de canım senin 10 lira 50 lira eksik ver. O muhtemelen. İcabın ona bir hibe edecek, para verecek. Para verecek. Ortakların eğer istiyor onun olmasını istiyorlarsa Mesela eksik var 50 lira 100 lira. Ona bu parayı hibe eder. Hibe tekinesi verir. Mutlaka Orta pay eşit olacak, eşit olacak böyle bir şey. İşte ben yarısının parayı yarısını alayım, olmam bu şekilde. Peki ne yapar bu kimse? Şunu yapabilir. Eğer bir insan paydan fazlamak istiyorsa, ona bir ilave daha eder. Mesela hanım ilave eder, annesini ilave eder, babasını ilave eder, edebilir. O zaman para alabilir bu şekilde. bir de bu kurbana bu kurbana bir de adak akika da girebilir kurbana da böylece. Bir insan ada var mesela bu da buna ortak olabilir. Bir de akika kurbana doğumda kesilir, çocuklar kesilir. Bu da girebilir. Bunların ayrı olması daha ihtalama. Yani da, olabiliyor, olabiliyor. Fakat adak akika kurbanının ayrı kesilmesi daha ihtal belirir. Daha güzeldir. Bir de hayvan almadan önce ortakların belirlenmesi gerekiyor almadan önce. Bana şöyle oluyor. Üç kişi, dört kişi. Bir hayvan alıyorlar. Hayvanı beğeniyorlar. Güzel bakıyorlar böylece. Hesap duyuyor, alıyor Alıyorlar bunlar bunu. Ama biraz ağır geliyor bunlara mesela. Yani i̇lk kişi de alsak buna. Bu mekruh oluyor mesela Olmaz değil. Ama mekruh oluyor bu. Nasıl mefif oluyor? Hepsi de bunların zenginse Eğer ortakların birine vacip değilse, nafile kesiyorsa, o zaman kişi alamazlar. Alamazlar. Çünkü, üzerine vaci olmayan kişi neyin hepsi onu tepise gerekiyor. Hepsi gerekiyor bunu. Bunun için yani mümkün olduğu kadar bunu araştırma gerekiyor. Önce ortaklar belirlenmeli, Ondan sonra hayvan olması gerekiyor, sonra ilave edilmesi, mekru oluyor, zenginlere. Giril ortakların biri fakirse, onunki ki ada geçtiği için o paylaşım değişmez umudar, olmaz umudar. Bir de paylaşma, paylaşma, e, bunu en şeyi. Tartı ile olması gerekiyor böyle olarak olması gerekiyor kaç ortaksa et böyle mesela beş ortak örnek ol diyelim beş ayrılır beş para ayrılır sonra bunlara numaralı verilir Bir, ki derken böyle kurş şekiller tarzları tab bunda katırı olması gerekiyor böyle e, genelde insanlar şimdi günümüzde yani kurban ibadetten böyle çıkıyor da bir angare gibi, yani uğraşmak istemiyorum gibi böyle. Kimse yenisizmek istemiyor böyle şey. bu ibadettir. İbadettir. Yani bir kimse Kur'an bak niyeti yerine çıktığı anda onun ibadetleri başlıyor. Yani, yani. Kişi niyeti Kur'an almak, Kur'an kesmek. Bu niyete kişi yerine çıktı. Ee, Kur'an pazara gider, oraya gider, buraya gider, gezer, bakar. Bu gelmesi de bunun ibadet dahil. <gülüyor> Hayvana aldı. Eğer bakıcı gelir varsa, yine bakarsa, ona verdiği su, yemden onun şahabu ayrı bakması gerekiyor böyle. Onu tarar, temizler, bakar şahpar, şey he buna şahab e giriyor böyle. Hayvanlar içinde ne mutlu kurban olmak. Ona göre bu şeytik nekinden nekinden derler. Hayvanlara verirler. Her hayvana buna şey olmaz veren oteller. Olmaz. Sonra hayvanın kesilirken de uğraşmak gerekli ortalıklarla biraz. Yani biraz da bedensel de böyle. İbadete ortak olun Beden ortak olmalı biraz böylece. Böyle insan parçamanlar üşenmemeli. Kişimunda. En son tartmalı böyle. Eğer tartmak zor, üşeniyor o zaman bir kolayı var. Mesela beş parça yapılır. Parçaman birine deriden konur. Birine başı konur. Birine ayakları konur. Birine işkembe gibi bir şey konur böyle. Ciz değiştir. O zaman Kur'an alır bunlar takmalar. bir şekilde. Hayvanın kesimi. Hayvanın kesimi. Kesilenin de müslüman olması. Ve kurban satsan kendin daha efer. Kim kurban sahibiyse onun kendisi daha efer. Yani kendi kesebilirse yarım bırakma şartıyla hatta ilk acemiyken yana bir, alır, yanına bir gelen kişiyi alır alır yanına alır. Onun gözetiminde, onun yardımıyla kendini kesmesi daha ertelik. Efendim yani işte ben acıyorum da şu bu. İçimizde en merameti Allah'ın Resulü aleyhissamadetleri. Resulullah en merameti muhtemelen der. Peygamber'in kubana'ya kendi kesti. Kendi kesti aleyhissamadetleri. <gülüyor> Hatta Peygamber'in veda açısından 100 deve kesmişti. 100 deve. 63'ünü kendi kesti. 63'ünü kendi kesti. Kanatı Ali'ye verdi. 63 tane deve. Degamımız kendi kesti. Altmış yaşayan deve. Degamımız keserken develeri devlere araştırdı peygamber böyle. Beni kesildi böyle. Altmış yaşaydı peygamber bıraktı. Allah aleyhi ve sen kesin kalmıyor böyle. Develere kendini çekildi bu sefer. Niye o kadar kesti? Yaşı o kadar altmış yaşında olacak. Her şey mi de baktığımda? 60 yaşında olacak. olacak. Kestilenin Müslüm olması tabi eğil olması hayvana eziyet vermemek, vermemek ürkütmemek böyle. Genelde evde kesenler, tabii günümüzde az kaldı bunlar ama evde kesenler çok gürültü yakalıyor. şunlara, bunlar, büyük tekrar oldular, bağırma, çağırma filan, hayvan bunu seziyor. Hayvan bunu seziyor. Hayvanın iç bunu alıyor, sezindiyor bunu. Kesinlikle büyüyor hayvanları. Hayvan bunu seziniyor. Hayvan ürküyor bundan ürkütmeden böyle, örnekte yani bir hayvanın suyu verilir, yemi böyle şöyle bir sıvıları, okyanları yüzüren böyle sihir işi işte, böyle yavaş yavaş ne olur? Yavaş yavaş kesiliyor, götürülüyor. E, Hayvandan tabi de sağlaması gerekiyor, sağlamlık olması gerekiyor. Mesela ayak tamamen topal, hiç yürüyemiyor hayvan. Bu olmaz Ne olmuyor? Bu bir nevi de Hediye, Allah huzurunda. hediye Şimdi bir insan şöyle üst tabakadan birine hediye götürürken ne yapar? En iyisini götürür. Hatta kişinin kendi mevzusifine olsa bile sebist olsa kime Olsa bile kişi ne yapar? Mesela kiraz zamanı alıyorsa sepetini en iyi toplar belki Mətəhamda. Öyle şurşa götürmem hediye olmazsa Bunun için hayvan tabi Topal olmaması. Yani yüreği bilmeli. Hafif çekme zarar vermez. Hayvan keşkeye git, gidebilmelisin. gitmiyor oraya böyle. Gözünün görmesi. Eğer yani bir gözü tamamen körse yine olmuyor. Az körse zarar etmiyor bu. E, kulağının, kuyurun şak olmaması falan gerekiyor. Bunu da bilirsin bunlara böyle. sonra Dişleri tamamen düşük olsa dişleri de. E, artık yem yemeyecek durumdaysa bu da olmaz. Bir de çok zayıf hayvanlar da olmuyor. Sür et kemik olmuş, kısır kemik kalmış. bunlar da olmuyor bunlarda. Yani hayvan birazsa bir, bir gösteriş olması, e, sağ olması, dir olması bu da makbuldür. Köyüne keşi üç aya bağlanır, bir aya bırakır arkadan. Çünkü hayvan can acısıyla ayan ve buruyken arısının hissi fazla böyle şey. Yalnız yine. Tabii mandan dört aya bağlanır. Çünkü kalırsa, aya kalırsa vurdun bir kişiyi hastaya gönderir. Bunun için ineklerden dört aya bağlanır. Hayvanın yatırılması hayvan sol tarafa yatırılır. Yüzü kıbriye gelir. Neye bir yatırılıyor? Hayvan yatınca kesenin sahiline geliyor boğazdan. Eğer hayvan sana yatırılsın o zaman kesen solun ters geliyor hayvana yani kesen daha önemli. Sağ kesmesi için burada. Yani hayvan ne yap? Hayvan Tabii küçük bir Hayvan sol tarağını yatırılır, yüzü kıbleye gelir, kesen sağ ile. Bu büyük olması kesin olması Hep bu tır. Bunlar. Buna dikkat bunlara. Ve kesenin de burada kim kesiyorsa besmele. Yani Bismillah, Rahmanı Rabbim yok bundan da. Neden? Rahman, Rahim onlar merhamet kökünden geliyor bunlar. Rahmet kökünden geliyor. Burada da bir kesim olduğu için olmuyor onlar burada. Yani Bismillah, Allah adına Allah-u Ekber allah, i̇şte allah bu şekilde. Kesen kişi. Bu son sözü olacak kesenin ama. Son sözü olacak. Mesela hayvan yatırıldı. Bışığa aldı, Biriyle konuştu. Sen şunu tut, şansını yap konuştu. Tekrarı gelir besmeğenin. Sonsuz olacak böyle. Besmeğe sürecek olmasını keştik. Bismillah, allah diyecek bunu. Kesecek bunu. E, kadın kesebilir mi hayvanı? Kesebilir mi? Yani kadın da bu da kesebilir. Tabi öyle kadınlar var ki mesela köyde hayvanlar yetişmiş, büyümüş kadınlar var böyle. Hayvanı zapt eder, güçlü kuvvetidir, Kesebilir böyle şey. Kesebilir. Yetiyenir yani bir şey hatırlamamda. Yeter ki hayvana bizi yesin. Hayvanı satabilirsin. Hayvanın dört damarı kesilecek. Dört damar deniyor buna. Aslında iki damar da bir nefes borusu, bir yemek borusu. İki yanık yamada var. Bu dört damarın kesilmesi. Koyun keşi sığırmanda baş yakın yerden boğazdan kesildi. En ince burasıdır böyle. kesilir. Burası tabi gerilir biraz. Tüyleri açılır. Buradan kesilir böyle şey. Deve, ayakta kesme Süne deveyi, ayakta kesilir deveyi böyle. Deve göğüsten kesilir. Devenin bir ayağı, ön ayağı bağlanır. Yukarı böyle bağlanır. Hatta tabi gene var Arabistan'da deve de olan yerlerde. İslam tabi deve onların bütün canı, mallı deveydi. Arabistan'daki insanların mesela bir kişi şey bir yere gitti. Tabi şöyle bir şey yok namaz kılacak, bir şey yapıp işçi var orada, deve ne yapacak? Hemen ön ayağın dine böyle büker, bağlar, boyunla bağlar. Hayvan hiç kımlamaz yerinde. Üç tane kımlamaz. Hiç hemen kımlamaz. Böyle. Kişi yatağa uyur, namazına kılar, dinlenir. Hayır, hiç kımlamaz bence. Bir tek ön ayağı böyle bükülür, bükülerek boyunla bağlanır. Böylece. Debenin kesimi de böyle sünnettir. Hayat kendine debeyle bir şey. Ön aya bağlanır, bağlanır. Bir tane deve boğazdan değil de göğürsel kesilir. Bunun için işte bu Kuran'a geliyor ve her bu geliyor. Devenin de en şey yeri, uygun yeri burası böyle şey. Ön taraf çok geniştir gerisi. Boğaz kısmında, boğaz kısmında. Buraya kesilir. Ölüye kurban kesilir mi? Hanefi'ye göre, Hanef mezhebene göre ölen kimse vasiyet etmemişse bile mesela kişinin yakını ölmüş üç sene, beş, on sene önce ölmüş bile böylece kişi ne yapabilir? insanın istediği öleyi kesebilir kendiliğinden kesebilir böylece hatta ortak edebilir onda tabi. tabii kendini mesela babasını edebilir anne edebilir, kişiye kesebilir, onun vasiyeti izni olmadığı halde, haber olmadığı halde kesebilir bir kimse bu şekilde kendiliğinden ölü kurban kesince eti kendi eti gibi serbesttir. Kendi yiyebilir, yerine verebilir bunu böyle. Yani zengin fakir verebilir onu böyle şey. Şafi'de ise ölünün vasiyeti yoksa ona kurban kesilmiyor Şafi'den. Orta. Kesilmiyor. Ancak ölen kişi ölmeden önce vasiyet etmişse, para bırakmışsa, yani malın üçte birini yetiyorsa, kişi ölmeden önce vasi etmişse, işte benim için kurban kesin diye etmişse, o zaman şahide de ölüyor yoklarını kesilebiliyor, hanede kesilebiliyor. Ancak bundan şu farklaştığımızda, hanede şahbin aynı eşit bunu bu şey ittifaklayıp bir bunların da öyleyinki ölmeden önce vasi etmişse, para vermişse, onun için yiyemiyor. yemiyor. Bu insanın zengine veremiyor. Hediye veremiyor. Ancak fakir hakkı bu. Bu kadar. Bunu tekrarlaymışlar bunu. Demek ki bir kimse ölen bir yakınına kendiliğinden onda kurban ortak eder, da kurban keserse etin serbesttir böyle. Kendi yiyebilir, bunu dağıtabilir böyle şey. Eğer ölen kişi ölmeden önce basit etmişse, para bırakmışsa Mesela vasiyetleri diyor ya vasiyetler. Parası bırakılmışsa etabiliyor böyle şey. Yani malı yoksa. ölen kişi vasiyet etmişse, benim kurban kesilmesini derleten, ölümün vasiyeti onun parasıyla kesilince, o ölümlü olmuş oluyor böylece. şey. Onu kesenlikle yiyemez. Onu zengin komşularına veremez. Ancak fakir hakkı buna. böyle. O bana. Bir de bazı yerde arefi günü, öyle kesilme diye bir şey var böyle bu halk arasında bazen. Bu yanlış muhteramlar böyle. Yani kurban kesme günü bayram birinci başlar böyle. Bayram günü kurumamı et ol böyle. Boşa gider bader, et olmudur kurumamız kurban böyle. Kurbanı kestik olan kişinin bayrama önce kala e, saç tıraşı olmaması, tına kesmemesi, beden kıko olması da müstahap. Diyorlar. Yani kim kurban kesecekse Bunların barıma 10 gün kala, dona kesmeyip kesmemesi yani ihramlı gibi. İhram, Yerime ne ayıramlı gibi şeylerle başlaşı olmayacak, her eyaktır, ektlerini kesmeyecek, tabii et ektre olmayacak bunlara böyle, 10 gün kala böyle şey. Ama kişi unutmuş mesela barıma efendim dokuz gün kalmış ama etler büyümüş, o zaman kesin daha farklı. Çünkü kesmeyerek müstahap ama büyümüşse kesmeyerek sünnet. Bu sefer ne oluyor? Sünnet üstün geliyor. Kendinize gerek yok. Şimdi bazı öyle duydum mesela. Önce unutmuş. Bayraman mesela bir hafta akla geliyor. Artık keseyim diyor. Ama kesmesi gereken durumda. Eteksaşı olsun, trafik olsun bu şekilde. Müstahayı akla derken abi sünneteki de meşhur bu sebepte. Ya yani burada müstahap süreç çarpışıyor. Müstahap daha üstün olduğu için kesmesi gerekiyor. Oruca gelince bu on gün kıymetli olduğu için oruç bu da sıvı altıyor. Böylece en Arfe günüdür. En hesabı. Hacıların müşteşte. Hacıların meşhur hacıların oruçması meşhur arife günündür hacılara. Çünkü onların aslı ibadetleri arifatta. Vakti olduğu için tabi orada zahmetli olduğu için Oruç tuttu mu? Belen zayıflar, ibadeti yarım kalır. Bu için hacilere mekrutu hacilere, ama dışarıda olanlara, hacı olmayanlara da en sevabı arpeğin hoşlamaktır. Böyle, hoşlamadı arpeğin hoşlamadır. Bir de kurban kestiğinden sonra iki dakika namazda kılmakta. Bu da müsaafdir. İki dakika namazda kılmdi. E, kış tabi kendi kesiyorsa keser bitir. Ondan sonra böyle. Kişi kendini kesmiyorsa hemen sonra onun sonra çekilir kenara iki namaz kılması bunu böyle. Yine eğer kurban birinci günü kesilecekse, o gün bir şey yemez kişi kimse baktan sonra yani sabahımızdan kalktığıma bir şey yemez. Kurban ciriyle bir şey yer yani buna ikta denmez de Tabi oruç değil bu yedirmez de bundan beri bu da bir Müslümanlara Yani kurbanın e, ciyeriyle Peygamber yaptığı uygulama budur bu şekilde ciyele önce bunu yemek bu şey yapmak. Bir de Enam suresi 162'de ayet kelime var kurban duası diye. Kul inna sraati yunusü güdiye başka bir Tabi bunu bilenler bu da kurban kesildikken okur. Bir de dua da okuyor. Şey. İnnes salati, ölüsü ki diye başlıyor. Bunu kısa tabaret-i kerime ezberleyenler anlamış şu kul mevlam bölüğü Habi Muhammed'in söyle İnne salati benim namazım, bütün işte namazlarım. Ölüsü ki kurbanım, kestim kurbanım ve mahya ve mati hayatım ölümüm illahi Rabb alimin Allah'a mahsur, Allah Rabb alimindir. Anlamım çok şey anlamında başlıyor böyle. İnne salati namazım. Bütün namazlarım. Önü siki kurbanım. Ve mahyayı hayatım. Hayatı yaşantım. Ve ölümüm. Allah onu elinde yani böyle. Yani Allah hayat verir ki Mevla mesela dünyada bir şey yoktu bu dünyada. Başka ne vardı bu dünyada? Başka ne vardı bu dünyada? Mesela ben çocuk bundan mesela düşünen bazen... O günkü insanları, Alaaddin eşrafını esnaflarını, şunlara, bunlara böyle, hepsi kitlemeden. Yani tam şehir değişti böyle. O günün idari yöneticileri, amirleri, memurları, e, esnafı herkes böyle, camiatta, camerde, hep değişiyor böyle şeyler. başta geliyor böyle. Yani azimi, eğitim alayı gibi bu dünya. Yani size bu kadar böyle yapacağız. Bir de bazen mezaraya gidiyorum. Eski mezara burada. Ee, yalnız gidiyorum. Hoşuma, yani tek başına gitmem benim oradan. Şimdi i̇şte bir gireceğim böyle. Eş tanıklara bakıyorum. Onlara bakıyorum. Şimdi bir gün şöyle gördüm muhteremler. Hakim. Bir de hakim ceza verdiği bir mahkum vardı böylece. Yani bir, o, o zaman hakim yok kimse. Tanrım kendisinden de. Birine ceza vermişti bir yerden. Kız yerden ceza Yani bir hakim biri mahkum dünyada. Orada yayın yani mezarda tüccar da var, işçi de var, esnaf da var, amir da var, memur da var, kadın erkek böyle. Her yaşta, her sınıfta, sosyal olarak hepsi farklı şey bu şekilde. Hepsi yatıyorlar böyle. Peki orada farklı mı bunlar? Farklı olan, farklı muhtemelen böyle. Dünyanın genelinde farklı böyle şey. Kim mezara nur böyle, parlıyor böyle. Kim mezara nuru, nuru böyle böyle. Yeşillik, yeşillik muhtemelen. Yeşillik böyle şey. Nasıl yeşillik oluyor mu böylece? Nereden gelir yeşillik? Topraktan. Kuru ölü toprak, ölü toprak, kuru toprak, ölü topra, toprak var ya. Nereden emir ona? Emir mi? Fışkırıyor böyle, yeşil ot. Ağaç kemik olmuş böyle, iskelet olmuş ağaçta oluyor, kuşun oluyor, kuş iskelet ağaçta böylece. Rab ona emir verdimi? Batı gelimini oluyor, fışkırıyor yapak yapak, yeşil yapak işte böylece. İşte. O mezarda kimin mezarı cennetten bir bahçe. Yani Orada zengini fakiri var. var şey. Kişi bakıyor, kendi bakıyor şeyine. Mesela kimin bu ışığında duruyor böyle. Kimin kanda duruyor böyle. Kiminin lambası daha büyük, daha büyük, daha büyük böyle. Daha aydın, daha aydınlık böylece. Daha yeşillik, daha geniş, daha geniş. Peki nasıl acaba genişliyor mezar? Ee, Başından geçeyim olayı anlatayım. İnsan bunu bilince kişi işte bu ilim bilgi ilmi yakın deniyor buna böyle? Yani kişilik kazanıyor bunda böyle şey. Yani mezarı genişliyor mu sence? Genişliyor bakınız böyle. Nasıl oluyor? Burada görsel görünüyor e bir vardı. Hazarci Allah'a cemtayamdır. 300 öden evladı kendisine vereceğim. Bu zaten. Bunu hastayken ziyaretlerine gittim. Hastaydı bayağı ziyaretlerine gittim. Ee, Hanımı ölmüştü, oğlu yoktu. Tek kızı içgörü almış kendisi. Böyle. Kızla bir yaşlı o zamanlar. Ziyaretlerine gittim. Artık ölüm 3 gün var o zamanlar. Bayağı ağır yatıyor. Yatağında. Yatağında duvarın dibinde böyle. Duvarın dibinde. bir şey gördüm. Sandalye oturun böyle yanı başına. Bana anı şunu söyledi onlar. Aynen. Allah Allah bu ta buraya gel, buraya gel. Bak, herkes burada. Bana duvara göster, duvarı. An duvarı göster. Allah buraya gel, buraya gel. Herkes burada. İşte ya. Hatta anladım. Kız anlamadı babasına böyle. Baba, duvar ne işi? Duvar olsun ne işi burada böyle dedi. Duvar mı kız mıydı böyle? İnanmadı. Elinle suoda baktı, eline baktı, baktı. Ona duvar görülmüyor. Duvar görünmüyor. Herkes burada diyor bak. Herkes burada beni bak. Ağır hasta. Herkes burada senle buraya gel. Hadi bak. Hayır burada vallahi. Demek ki bak ölüm anı yalnız garip kalmıyor. Teammeler. Allah dostları, Allah diyene mahrum kalmıyor. Bana bak bak kimlere geliyor? Ona duvar görülmüyor. Nasıl yeşillik olur orusu şimdi bana. Ve gelir melece. Ben buna şahidim teammeler. Allah'ım şahidim bu şeye bana inanmıyor, şahıma bu şeye gelen. İşlenmezler. Bu şey olmaz Mustafa vallahi. Böyle bir şey gelmedi genişti genişliyor, böyle yeşillik oluyor ve toplayan dostları. E hele yeni öldü mü, hem haber gidiyor şunlara, Bugün falan kişi ölmüş. Tabi hemen geliyor yakınları geliyorlar, koşuyorlar. İcabından başka şehit olsun. Kıta ötesine olsun böylece. hemen geliyor böyle. Geliyorlar, oturuyorlar diyor, anlara konuşuyorlar. Artık değil, şehiz bir şehiz olmuşlar bu şeyin böylece. İşte Kıta'nın cemaatimiz. En tatlı yol, Allah yolu, girer, Allah yolu, en tatlı yolu. Pişman olmayan bir yol. Kişi içiyor, alkol alıyor. Ama zaman geliyor, pişman oluyor. Ne içtim ben bunu? Be? Alkı cereye kanser oldu, mide kanseri oldu, çubu oldu. Kişi zaman gelip pişman oluyor mu? Ama hiç kimse namaz kılığına pişman olmuyor. Yani en tatlı yol, iş tamam derim Yani elden geleni kadar inşallah böyle çalışalım. İlahi tane Fatiha.